Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Allah nasip eder ise 17 Ekim'de Urfa Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu efendim etkinlikte sizlerle birlikte olacağız. Ben Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerle buluşturdukları için Allah razı olsun kendilerinden. Efendim biz Urfa'yı seviyoruz. Sizleri de bu güzel programa bekliyoruz inşallah.